Açık kitaptan alıntılar. Kısaca kısa hayat hikayesi, kısa hayat hikayesini sonra orta üçte bir hikayede yazmıştım. Delikanlıya girer de e, <gülüyor> bir şey, iş için bir e, imtihana girer. Etrafında da 20-30 kişi daha vardır bir sınıfta. Bütün sualleri gayet başarıyla cevaplandırır. Fakat son soru şudur. E, kısa hayat hikayenizi yazın. Başlar yazmaya bizimki. <gülüyor> yazar Allah yazar kısa hayat hikayesini. Sonra kafasını kaldırır bir bakar ki kimsecikler yok ortada. Bir kadın süpürmektedir. Ne oldu der, neredeler? E gitti onlar evladım sen hala yazıyorsun der. E o da en son cümlesini yazar. Ben bir kerizim kes beni gıgıdan diye. <gülüyor> yani kısa hayat hikayesi çok zor.